Açık Gazete. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi burası. Biraz önce de sözünü ettik. Tutuklu Boğaziçi'li öğrencilerin aileleri özür ve adalet bekliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde tutuklanan öğrencilerin aileleri İstanbul Tabip Odası'nda dün bir araya geldi. 12.30'da ve açıklamaya da çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve öğrenci katıldı. Yani öncelikle öğrencilerin birinin babası birinin annesi Birinin ablası, ayrıca sosyoloji profesörü Faruk Birtek ve bir de öğrenci Tilbe Akan konuştular. Katılanlar arasında da e, pek çok akademisyen ve öğrencinin yanı sıra disk Genel Başkanı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kani Beko, Türk, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Tükel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Profesör Doktor Gençay Gürsoy, Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı Nesrin Nas, Disk Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, TMOB Mimar Mühendisler Odası Başkanı Battal Kılıç, İstanbul Ticaret Odası Sekreteri Samet Mengüç, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, ...EMEB MYK üyesi Levent Tüzel ve Halk Evleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay da katıldı. Şimdi bu konuşmalara yer veriyoruz Açık Radyo'da. Tek tek tanıtımlarını da yapacağım. Bizler. Öncelikle Deniz Yılmaz'ın babası Bülent Nazım Yılmaz durumu anlatıyor. Bizler Boğaziçi Üniversitesi'de tutuklanan, gözaltına alınan, haklarında soruşturmalar yürütülen, bugün öğrenim hakkı, eğitim hakkı kısıtlanan aileler olarak sizin karşınızdayız. Öncelikle olarak verdiğiniz bu büyük destekten ötürü hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aramızda meslek örgütlerinin, Sendikaların genel başkanları var. Aramızda çocuklarımızın arkadaşları var çeşitli üniversitelerden. Öğretim üyeleri var, hocaları var. Siyasal partilerin genel başkanları bize destek veriyor. Ve belliler olarak buradayız. Bizim çocuklarımızın dışında tutuklu öğrencilerin aileleri burada. Hepinize bir kez daha Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerinin hepsini katıyoruz aslında aileleri olarak teşekkür ediyoruz. Bizler tutuklanan, gözaltına alınan, haklarında soruşturulmalar yürütülen, biraz önce de söylediğim gibi bugün eğitim hakkını kullanamaz hale getirilen öğrencilerin aileleriyiz. Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi uzun bir gözaltı süreci sonunda çocuklarımızın o gün, ayın 3 Nisan günü 9'u tutuklandı. Ardından bir öğrenci arkadaşımız da arkadaşlarına destek verdiği için, çok insani bir şey aslında yaptığı için gözaltına alınıp hızlı bir şekilde tutuklandı. Biliyorsunuz mahkeme sürecinde de 6 öğrencimiz adli kontrol yoluyla, şartıyla serbest bırakıldı. Ne yazık ki şunu belirtmek istiyoruz. Hala gözaltına alma süreçleri devam etmektedir. Dün bir öğrencimiz, bugün de daha yarım saat önce bir öğrencimiz gözaltına alınmıştır. Çok büyük bir abluka vardır aslında Boğaziçi Üniversitesi'nin üzerinde aslında. Bunun biz Çocuklarımızın nezinde olan bir abluk olduğunu düşünmüyoruz. Sadece çocuklarımıza yönelen bir gözal gözdağı göz olduğunu düşünmüyoruz. Bu gözdağı aslında insanlıktan yana olan, iyilikten yana olan, güzellikten yana olan, eşitlikten yana olan, kötülüğe karşı mücadele eden bütün unsurlara ama özellikle de Boğaziçi Üniversitesi'ne verilen büyük bir gözdağıdır. Bunun böyle bilinmesi gerekmektedir. 19 Mart... 2018 tarihinde Afrin Fetih Lokumu adı altında kurulan standın bugün bakıldığında çok açık bir provokasyon olduğu anlaşılmaktadır. Bu standın kurulmasıyla birlikte savaşın lokumu olmaz diyen, barışın belki bir karşılığı olabilir bu şekilde diyen çocuklarımız çok hızlı bir şekilde sosyal medyada, taraflı basın organlarında, Suçlu olarak servis edilmiştir ve hedef gösterilmişlerdir. Çocuklarımızın öyle ki çeşitli açılardan, sağdan, soldan, yukarıdan, birçok yönden... ...bugün baktığımızda çok bilinçli bir şekilde görüntülerinin alındığını ve servis edildiğini anlıyoruz. Tutuklanan, gözaltına alınan, soruşturulan öğrenciler... Devleti yönetenler de dahil olmak üzere taraflı medya Boğaziçi Üniversitesi'ne ve bu üniversitenin hoşgörü demokrasi ve özgürlük geleneğine karşı kim besleyenler tarafından hedef gösterildiği anlaşılmaktadır. Bir gün sonra basın açıklamasından bir gün sonra 20 Mart tarihinde öğrencilerin öğretim üyelerinin de içinde bulunduğu içine sahip çıkan, bu baskı ortamını kınayan basın açıklamasına yönelik saldırı da aslında durumun ne kadar vahim olduğunu göstermektedir. O basın açıklamasında da yedi öğrencimiz gözaltına alınmıştı hatırlarsanız ve kısa bir süre sonra serbest bırakılmışlardı. Ardından hedef gösterilmeler bitmedi. Sosyal medya, basın aracılığıyla, televizyonları aracılığıyla, ilçe kongreleri ilk kongreleri her alan kullanılarak çocuklarımız hedef gösterildiler. Ve 22 Mart tarihinden başlayarak çocuklarımız evlerinden çok kötü şartlarda Karmaskey'i uzun mevzili silahlarla evler basılarak, yurtlar basılarak çok vahşice hiçbirimizin kabul edemeyeceği biçimde gözaltına alındılar. Bir kısmı da eğitim haklarını kullanırken hiçbir şeyden çekilmeden aslında son derece haklı olduklarının bilinciyle üniversiteye gitmene devam ederken üniversitenin farklı kapılarından gözaltına alınmışlardır. Evet, öğrencilerden, deniz tutuklu öğrencilerden Deniz Yılmaz'ın babası Bülent Yılmaz. Bu konuşmayı da yaptı ve daha yarım saat önce devam ettiğini tutuklamalarında söyledi. Şimdi... Uzun bir konuşmayı da o bir kısmını verebildik. Evet. Ee, internet üzerinden tamamında bulabileceğiniz yerler mevcut. Onları da söyleyelim ee, ama diğerlerine yer verebilmek için bunu yaptık. Diğer konuşmaları da geçebiliriz. Evet çocuklarımız hedef gösterilmiştir diyor ve son açıklamanın sonunda da Önemli bir şekilde hedef gösterenlerin özür dilemesi gerektiğini, çocuklarının serbest bırakılması e, gerektiğini ve hukuksuzluğun son bulması gerektiğini talep ediyor. Açıklamanın sonunda bir kadın da ayağa kalkarak okuması yazması olmayan özel güvenlikler bizim çocuklarımızı her gün dövüyor. Boğaz içine gelene kadar kimsenin sesi çıkmıyordu. Bugün de kapım çalınır mı diye biz uyuyamıyoruz. Lütfen ayrım yapmayın. Hepsi bizim ...yavrumuz diye katılımcılara seslenmiş... ...Boğaziçi tabi burada... ...öncelik... ...son o operasyondan dolayı öncelik... ...yoksa bir ayrımcılık değil tabi ama... haklı bir yani şey bir... ...talep yakın mı? Evet, şimdi ikinci olarak öğrencilerden... ...tutuklu öğrencilerden... ...Yaren Tuncer'in annesi... ...Özgür Tuncer... ...kızının evlerinin karşısında bir defne ağacı... ...için ağladığını söylüyor. Özgür Tuncer... Çok teşekkür ediyorum. Duygularımızı çok açık bir şekilde ifade etti. Ben Yarlan Tücel'in annesiyim. Yavrumu her canlı karşı duyarlı, toplumun, toplumda yaşanan her şeye farkındalığı yüksek bir çocuk olarak büyüttüm. Bununla da gurur duyuyorum. Bütün çocuklarımız lanse edildiği gibi şehitlerimize vesaire bu tarz bir, bu tarz şeylerle ilgisi olmayan çocuklar onlar içinde gözyaşı dökebilen ağaçlar içinde gözyaşı dökebilen evimizin karşısında bir inşaat vardı orada bir defna ağacı vardı o ağaç kesildi diye ağladı benim çocuğum saatlerce benim çocuğum orada hiçbir şekilde yani ne bileyim yani şu düşünce şuydu İktidarlar için paralar için canlar yanmasın anneler ağlamasın yani böyle topluma karşı farkındalığı yüksek e, uyarlı çocuklar. Ve açıkçası evlerinde de özgürce konuşabildikleri için sokaklarda da özgürce düşüncelerini ifade edebileceklerini zanneden din, dil, ırk, vicdan bunun hiçbir şekilde benim çocuğumun çok farklı görüşlerde çok farklı görüşlere sahip olan arkadaşları da var. Onların hepsini çağırıp sorabilirsiniz de Boğaziçi Üniversitesi'nde de e, sınıfında da henüz hazırlık sınıfı öğrencisi 18 yaşında fikirleri öğrenmeye çalışan okuyup araştırmaya çalışan yani çok mükemmel bir çocuk yetiştirdiğimi inanıyorum. Her cana her her cana her canlıya karşı duyarlı savaşlara barış isteyen çocuklar ya ne diyeyim yani. Evet, Yaren Tuncer'in annesi Özgür Tuncer de kızının durumunu anlatıyor. A ya, ağaçlar içinde, şehitler içinde gözyaşı dökebilen bir çocuk o diyor. Ee, biz onları evlerinde özgürce yetiştirdiğimiz için dışarıda da özgürce konuşabileceklerini zannettiler diye de trajik bir ironiye işaret ediyor. Şimdi üçüncü olarak e, Sen gene tutuklu e, bir kız çocuğunun Öğrencinin Özlem Kösem'in ablası daha doğrusu Esen Deniz Üstündağ'ın ablası Özlem Kösem konuşuyor ve kardeşinin 23 Mart'a kadar sıradan bir barınak görünümcüsü öğrenci olduğunu ama o günden bu yana kalem tutması gereken ellerinin kelepçeyle tanıştığını anlatıyor. Burada olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki ailemiz bizi Atatürk sevgisiyle, vatan sevdası bireyler olarak yetiştirdi. Onun dışında insana, doğaya, her canlıya sevgiyle büyütüler bizleri. Ben tutuklu öğrencilerden bir tanesinin ablasıyım. Kardeşim, e, uyutulmak üzere olan üç bacaklı bir köpeği sahiplenerek onun dördüncü bacağı oldu. Onun dışında 23 Mart tarihine kadar kardeşim sıradan bir barınak gönüllüsüydü. Barınağa gidip Onları besleyen bir, sıradan bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydi sadece, öğrenciydi. Ama 23 Mart'tan bu yana kalem tutması gereken elleri şu anda kelepçeyle tanıştı. Ben hepsinin eğitim haklarına geri kavuşmasını ve şu anda oldukları cezaevlerinden bir önce salınmalarını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, sen deniz üstünden ablası üç bacaklı bir köpeğe dördüncü bacak olan kız kardeşini söylüyor, anlatıyor. Ee, onun arkasından e, Boğaz için e, önemli efsanevi hocalarından Faruk Birtek, sosyoloji profesörü, eski sosyoloji bölüm başkanı. ...ve bizim üniversitemizde her görüş özgürce ifade edilir diyor, ismi geçen çocukların da onlardan terörist olamayacağını, dershanede berabersek, hapishanede de onlarla olmak istiyorum diye bir konuşma yapıyor, şimdi de ona kulak verelim. Öğretim üyeleri adına Prof. Dr. Faruk Birtek duygularını bizimle paylaşacak öğretim yerinin adına değil, hepsinin olayını almış değilim ama birçok hepsinin aşağı yukarı isteğini yansıttığımı biliyorum. Boğaziçi büyük acı çekiyor özünün içinde. Bizim üniversitede böyle olaylar olmaz. Bizim üniversiteye dışarıdan e, tecavüz olmuştur. Öğrencilerimiz sadece Türkiye'nin değil dünyadaki en güzel öğrencileri Türkiye'de Dünyanın en güzel gençliği Türkiye'de. Ben dünyanın dört üniversitesinde ocalık yaptım. Bazı içinde ve Türkiye'deki gençlik beriböme. Bunlar eşit çocuklar. Hepsi pırıl pırıl. Şimdi bizimkilere geleyim. Bunların terörle ilgili alakaları yok. Bir tanesini. Hepsi benim öğrencim. İçim ağlıyor çünkü bunlar ne kadar sürecek adli süreç bilemiyorum. daha yüre demiyorum ki bunlar. Bir zaman içeride kalacaklar. Bunlardan bir tanesini çok iyi tanıyorum. Geçen sene benim öğrencimdi. Bu oğlan üniversitenin tek elbise giyen kravat takan bir çocuğu. Karınca eşmez. Fevkalade akıllı, sessiz, terbiyeli, munis bir oğlan. Görün. Bu adamlar ne terörist olur ya. O istese olamaz adam. Nereye nasıl olur. Yardımcı. Karınca eşemez bu çocuk. Nasıl böyle, nasıl bir insanları alıyorlar, nasıl bir insanları götürüyorlar. Bu çocukların ismi geçen çocuklar, bahsedilen çocukların hepsinin pırıl pırıl olduklarına ben kefirim. Çünkü bunlar Boğaziçi öğrencisi. Hepsini yakından ve uzaktan tanıyorum. Fakat mühim olan iki husus var bundan başka. Biri, biz bir kısmının alınmasında, mesela Yaren'in annesi konuştuğu, Hikayesini dinledim nasıl alındığına dair hayal almaz. Bu uzay filmleri filan var televizyonda gösteriyorlar bunun gibi. Sekiz maskeli insan saat beşte bir evin kapısını kırarak giriyor. Kalkan ve berami oradaki insanları yere yatırıp üstlerine basıyorlar. Bunlar aslında dokuz yaşlı bir çocukla var. Ve bu insana 18 yaşındaki bir kızı, 18 sekiz yaşta, oradaki birçok videoda resmi var diye alıp götürüyorlar. Bugün Bakurköy'de. Ne olacak bu kız ya? Ne kadar tutacaklar? Ne zaman olacak mahkemesi? Suçsuzluğu ne zaman belli olacak? Bütün bu çocukların suçlu olduğu ortaya çıkacak. Tespit edilecek. Ama seneler sürecek. Ne olacak bu gençlere? Böyle şeye tamir edebilir miyiz? Ben edemiyorum ya. Ben ağlıyorum. Ben de gitmek istiyorum. Yıllarında olmak istiyorum. Dershanede berabersek hapishanede de onlar olmak istiyorum. <gülüyor> Nasıl ediyorsunuz? <gülüyor> Eğitim hakkı. Hatırlıyorsunuz. Eğitim hakkını son almak, izin vermeme ne zaman oldu? Başörtülü öğrenciler oldu. O başörtülü öğrenciler Türkiye'de tek yerde üniversiteye gidebildi. Neresiydi? Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Ben sosyoloji bölüm başkanıydım. Ben o çocuklara kapıyı açıyor, Bütün desteği veriyordum. Çünkü mağdur durumdaydılar. Baş tacı ediyordum. Şimdi ne, ne tuhaftır ki? O öğrencilerin hakkını müdafaa etmeye çantevessül etmiş olan insanlar bugün başka öğrencilere komünist diye, nerede komünist varsa, komünist diye onların hakkını yönelmeye çalışıyorlar. Üstelik o devirde anayasa mahkemesinin tahammül bir kararı vardı. Yanlış. Başörtülü öğrenci üniversite diye. Öyle olmasına rağmen biz her şeyi işledik. Bereket zaman geçti artık takket yapalamaz. bugün ana yasa doğru olmadı. Kamu karar olan aynı şeye temas bildi. Bu nasıl olur ya? Hangi tarihesi var mı? Bilemiyorum. Neyse çok konuşmayacağım. Şunu söyleyeyim. Boğaziçi çıkan alıyor. Bizim üniversitede her görüş istediği şekilde beyan edilebilir. Bizim üniversitede. Başörtülü, başörtüsüz, sağa sol kim varsa hepsi beraber yemek yeriz, ders yaparız. Geçen dönem 120 öğrencim vardı, her görüşten öğrenci vardı. Hepsi ahin içinde tartıştık. Bu üniversitede ve Türk gençliğinden iftihar ediyorum. Bu sadece bahçede değil. Bunların önünü açmak lazım. Bu gençlik, bu gençlik dünyanın hiçbir yerinde yok. Başımızın tacı, onlara bütün muhabbetimle, canımla sarılıyorum. Buraya geldiğiniz üçünde sizlere saygılarımı sunuyorum. Evet, Faruk Birtek, Boğaziçi Üniversitesi'nin eski Sosyoloji Bölümü Başkanı Faruk Birtek. Eğitim hakkı ilk gündeme geldiğinde başörtülü öğrenciler vardı ve girebildikleri tek üniversite Boğaziçi'ydi. Biz o dönem anayasal suç işledik ama bugün anayasada komünist öğrenci okula giremez diye bir şey yok. Öğrencilere yapılan muameleye bakın dedi. Bizim üniversitede her görüş istendiği şekilde ifade edilir dedi. Ve dershanede berabersek, hapishanede de onlarla olmak istiyorum. Türk gençliğinin durumuyla da iftihar ediyorum dediği dedi, nokta üzerinde. E, son olarak da Boğaziçi öğrencileri adına konuşan kendisi de 22 Mart'ta gözaltına alınıp serbest bırakılan Tilbe Akan e, konuştu. Arkadaşlarımızla kendi seslerini zorbalığa karşı ifade edebildikleri için gurur duyuyoruz şeklinde konuştu. Şimdi ona da kulak verelim. ...onlar bizim de çocuklarımız hep yanımızda olacağız. Evet. Boğaziçi Üniversitesi... ...öğrencileri... ...adına da Tibe Akan bizimle... ...duygularını paylaşacak... ...düşüncelerini... Ee, merhabalar... Ee, ...ben Boğaziçi Üniversitesi'nden... Bugün tutuklu bulunanların arkadaşıyım. Aynı zamanda 22 Mart Perşembe günü gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılsın derken gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılanlardan bir tanesiyim. Ee, söyleyecek çok bir şeyimiz yok aslında. Yani biz e, arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Arkadaşlarımızın yanlış bir şey değil, önemli bir şey yaptığını düşünüyoruz. Asla yanlış olan ya da e, şimdiye kadar söylenemeyecek bir şey söylediklerini düşünmüyoruz. Ama arkadaşlarımızın bu koşullar altında, bu kadar baskıya, bu kadar zorbalığa karşı kendi seslerini, düşüncelerini ifade edebildikleri için biz arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Yani bu okulda e, yıllardır böyle bir polis baskısı ya da böyle bir şiddet daha önce görülmemişti ve ee, aslında gerçekten e, insanlık, insani hislerle e, söylenen, insani şeylerle yapılan duygular bir anda terörize edilebildi. Çünkü biz bunun sebebini zaten biliyoruz. Bu okul hiçbir zaman hiçbir iktidar döneminde sadece boyuna eğmedi. E, o kendi içinde başka görüşleri de yani o iktidarın bastırdığı görüşlere de yer verdi ve şu an hedef, hedef olmasının sebebi bu. Bunun farkındayız. O yüzden e, cesur arkadaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve asla e, onları yalnız bırakmayacağımızı, üniversite kampüslerde, sokaklarda onların sesini yükselteceğimizi bir kez daha söylüyoruz ve arkadaşlarımıza gurur duyuyoruz. Evet, Boğaziçi öğrencileri adına konuşan, kendisi de 22 Mart'ta gözaltına alınıp serbest bırakılan Tilbe Akan, cesur arkadaşlarımızın her zaman yanındayız dedi ve İktidarın bastırdığı düşüncelere her zaman yer vermiş olması yüzünden Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle bir baskıya tabi kılındığını da... Sözlerine ekledi. Evet bu sesleri bize ileten destekçimize teşekkür ederiz, günaydın deriz ve aynı zamanda bu sesleri içeren bugünkü kaydı da internetlerimize koyacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. Evet dün Boğaziçi Üniversitesi'nden tutuklanan öğrencilerin aileleri İstanbul Tabip Odası'nda bir araya geldi. Çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve öğrencinin katıldığı, desteklediği, sıradan insanların başka okullardan öğrencilerin ailelerinde katıldığı bir toplantıydı. Ee, tabipler odasında ee, onu e, verdik. internet sitesinde de yer alacaktır. Evet, şimdi bir ara vermeden önce bir ufak bağlantımız daha olacak. 22 Nisan pazar günü e, Sinop'ta Sinop Nükleer Santral istemiyor şey var. Sinop Nükleer Karşıtı platform tarafından Ekoloji Birliği Koordinasyonu Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu üyesi Volkan Atılgan Emek bize e, onu birazcık anlatacak. Çünkü orada da başka bir e, ciddi gelişme var. Sinop'ta da e, nükleer santral yapımı konusunda. Orada da neler olup bittiği konusunda e, Volkan'a bağlanalım. Günaydın Volkan. Günaydınlar herkese. Mutlu yayınlar, iyi yayınlar, iyi yayınlar diliyorum. Volkan Üniversitesi Müayden, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerimizin tüm bunu halkı olarak yerindeyiz. Önce bunu söyleyerek başlamak isterim. 22 Nisan'da Miktar Karşıtı Platform bileşenleri olarak Türkiye'nin birçok noktasından katılacak yasam savunucularının, doğa savunucularının var olacağı bir miting organize ediyoruz. İstanbul'dan Rumeli yakasından iki, Anadolu yakasından iki, toplamda 4 otobüs kaldıracağız bu otobüslerimiz ücretsizdir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin desteğiyle bu dört otobüs hareket edecek. Ayrıntıları sürekli olarak kendi internet sitemizden ve netörklerimizden duyuruyoruz. İstanbul İl Başkanlığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığımızda konuyla ilgili 15 Nisan'dan sonra ee, otobüslerin nereden kalkacağı, saat kaçta kalkacağı gibi teknik bilgileri de paylaşacaklar. Ee, yenileyerek söylüyorum, 22 Nisan, Pazar günü için otobüs yapılacak miting için Türkiye'nin birçok noktasından otobüs kaldıracağız. Bütün bu e, toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İstanbul'dan ise Rumeli yakasından için, Anadolu yakasından iki toplamda dört otobüs. Ee, dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda kaftancı Kaftancıoğlu'nun destekleriyle e, ücretsiz olarak yurttaşlarımızı sınava taşıyacağız. E, yaşam savunucularının, e, birbirlerinin yarasını sarması, birbirleriyle dayanışmasını hedefliyoruz bu müdürlükte. Ekoloji mücadelesini sınıf mücadelesinden ayırmak mümkün değil. E, hatta ve sınıf mücadelesinin önüne geçtiği ekoloji mücadelesi. Sokakta siyaset üretmek istiyorsak, Şeker fabrikalarının satışına kadar kıymetliyse siyaset üretebilmek adına e, ekoloji mücadelesi de e, en az o kadar ve bir kat daha önünde e, kıymetli ve değerli. Bugün Boğaziçi'nde gözaltına alan çocuklar için alındıysa yarısı noktada bu e, aynı hain gerektiğini önerilerle bu e, harcı dağıtılabilir. Bütün bu riskleri de göz alarak e, mücadelemize devam edeceğiz. Sevgili Ömer abi, değerli Murat. Bana bu şansı sunduğunuz için Sinop NKP ve yeni oluşturulan Ekoloji Birliği bileşenleri adına sonsuz teşekkür ederek, vaktinizi çalmadan yayınlayı istedim. Çok, çok teşekkür ederiz Volkan. Volkan Atılgan emekle konuştuk. Ekoloji Birliği Koordinasyonu Nükleer Karşıtı Platform yürütme kurulu üyesiydi. NKP Sinop Nükleer Karşıtı Platform bu, bundan 10 gün sonra 22 Nisan evet. pazar günü olacak. Evet. E, web sitesi olarak da internet adresi olarak da ne vereceğiz? Abi, NKP, NKP e, Türkiye, NKP İstanbul, NKP Sinop e, ekoloji ile ilgili mücadele veren tüm grupların e, sosyal medya networkleri dönüyor şu evet, anda. anda. Görsellerimiz, videolarımız. E, onun için biz özel bir internet sitesi verip reklam yapmak istemem. Ama e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının e, resmi e, kanallarında e, dediğim gibi en önemli unsur e, insanların güven içerisinde İstanbul'dan. Türkiye'nin diğer noktalarının içerisinde ama e, dinleyicilerimizin çok ciddi bir İstanbul'da olduğunu biliyorum. E, dolayısıyla İstanbul'dan bu insanları güven içerisinde, huzur içerisinde süreler kadar e, herhangi bir para harcamadan onları sınavla taşımak ve ardından İstanbul'a tekrar ulaştırma kafayı daimdiz bu. E, bununla ilgili şöyle küçük bir Google taraması yapsalar e, ulaşabilirler. Ama ben şunu zikretmekte bir beys görmüyorum. E, 544-310-9744 adlı telefon 24 saat boyunca bütün yaşam savunucularına bu anlamda hizmet vermektedir. Çok teşekkür ederiz Volkan. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet bu şekilde de bu birinci saati tamamlamış olacağız. Dünyadaki gelişmeleri savaş rüzgarlarının estiği bir durumda sistem dışında kalan aktörlerin durumunu ulusal ve uluslararası aktörlerin durumunu da incelemek üzere birazdan Cengiz Aktar'a bağlanacağız açık kaste